Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. Dostu, sizin Okulu sunar. Günaydın, bir dolap kitabı hoş geldin. Günaydın. Ee, biz bugün yine e, yayın yapıyoruz ama telefonla bağlanarak yapıyoruz. Ee, yaşadığımız şu son e, günler e, herkes olduğu gibi bizi de açıkçası çok etkiledi. Ee, Zene çok düşündük, taşındık ve bugün e, biraz. Birazcık yine kitaplardan, çocuklar için hazırlanmış kitaplardan söz edeceğimiz farklı bir program hazırlayalım dedik. Evet, her şey ağaçlarla başladı. Yani her şeyin çıkış noktası bir park ve o parktaki ağaçlardı. Biz de o yüzden bugün programımızın çıkış noktasını ağaçlar olarak belirledik. Evet, bu çok önemli. Yani ağaç... Müthiş bir sembol zaten evet. ee, Her şey için yani bin yıllardır müthiş bir sembol Yaşam sen yani, yani haya, yaşam Hayat, sen, evet, hayat o, ağacı diye bir, bir şey var yani Ve ağaç gerçekten de e, yani Kimin aklına gelirdi bir avuç ağaçla başlayacağı e, Diye düşünüyor insan e, hani, Değil mi çok ilginç evet. Şimdi e, Bu günlerden yaşadıklarımızla ilgili tabii Söylememiz gereken bazı şeyler var e, Söylememek çünkü insanlık ayıbı olur diye düşünüyoruz. Ee, barışçı göstericilerin üzerine e, bu, bu şekilde gitmek, bu yaşatılan biber gazı terörü portakal gazı. ya da portakal gazından emin değiliz aslında ama e, bu yaşatılan biber gazı terörü e, hani açıklanabilir gibi değil. Burada bir şey daha söylememiz lazım. Ee, ana akım medya mı deniyor? Ne deniyor? Şu işte bildiğiniz ee, televizyonlar, gazeteler falan hala okumaya devam ediyorsanız e, siz de katkıda bulunuyorsunuz demektir. E, gerçek yüzlerini gösterdiler ve biz bu arada açık radyonun minik bir parçası olmaktan da çok mutluyuz çünkü doğrudan yerinden canlı yayınlar yaparak e, insanların haberdar olmasını sağladılar. Yani bütün dünya medyası e, Türkiye'de olup bitenleri duyuruyor birinci haber olarak ve hala e, buradaki büyük medya diyelim medya kuruluşları e, çok çıkarmıyorlar çok ilginç yani. yani çok belli ne tabii buna, buna karşılık buna e, karşılık sosyal medya çok güçlüydü ve hatta e, arkadaşımız seçil e, ile birlikte e, onun fikriydi minik bir sokak gazetesini bile hazırladık aslında insanların e, haber alması çok da hani zor değil ee, şimdi bu e, konu, bütün bunları yaşarken e, bizim için önemli bir şey daha oldu. Yani insanlar sokaklarda gaz bombasına maruz kalırken, işte insanlar evlerinde gaza maruz kalırken, e, yardım çağrıları e, oluk oluk akarken, e, internet üzerinden vesaire e, ve bizim birçok insan yaralanırken, birçok insan çok zor şartlarda hastanelere taşınmaya çalışırken oldukları yerde doktor çağrısı yaparken Bizim de bir arkadaşımız bu arada Taksim ilk Yardım'da yoğun bakımda kafasından bir gaz bombasıyla vuruldu Bu cümle çok mantıksız bu arada bunu söylemek istiyorum Yani bir insanı kafasından gaz bombasıyla vurulması çok mantıksız bir cümle Ama öyle ee, okay. Ama öyle ve şu anda o da yoğun bakımda Bütün bunlar olurken Oğlumuz Tayga Ömrünün ilk kahkahasına attı ve e, bizim için gerçekten nasıl, müthiş bir şeydi, müthiş bir andı. O yüzden e, Taygan'ın bu ilk kahkahasını vatandaşlara, aklını arayan insanlara ve şu anda Taksim Yardım'da yoğun bakımda olan arkadaşımıza armağan ediyoruz. <gülüyor> e, şimdi yayınımıza devam edelim. Ağaç kitaplarıyla devam edeceğiz. Yürüyen başlayalım mı? Yürüyen çınarı en sona saklamak istiyorum. Tamam. Onu en sona saklayalım. Şimdi ağaçların ne kadar önemli olduğunu gördük. Eğer demek ki çocuklara ağaçları öğretirsek dünyayı değiştirebiliriz ya. Çocuklara ağaçları öğretirsek dünyayı değiştirebiliriz. O yüzden seçtiğimiz kitaplar birkaç kitap seçtik. Evet. Bir, iki iş Bankası yayınlarından çıkan çeviri bir kitap ee, çeviri kitaplarla ilgili genel bir problem var ee, İşte bu, burada bu tip kitaplarda söz edilen ağaçlar bitkiler hayvanlar vesaire her zaman yakın çevremizde olmayabiliyor ama ağaçlarla ilgili bilgilenmenin her türlü bilgilenmenin hiçbir zararı yoktur ee, Mini ağaç rehberi Charles Borque tarafından hazırlanmış e, bir kitap, ağaç eseri ve e, çok güzel görselleri olan e, bir kitap. Kitabın içinde e, işte meyve ağaçlarından e, bahsediyor, ne bileyim adi Huş, gürgen vesaire birçok e, kitaptan e, şey ağaçtan söz ediyor ve bu ağaçları işte e, yapraklarıyla ayrıntılar veriyor yani ama bunların çizim çok güzel elle yapılmış evet. çizimler sulu evet. boya çizimler bunlar işte çiçeklerini gösteriyor mesela burada meyve ağaçları diye bir sayfa var önünde şu anda açık işte armut ağacının çiçeklerini gösteriyor işte kayısı ağacı işte kiraz ağacı meyveli bile beraber gösteriyor çiçeklerini çok gösteriyor çok güzel bir ayrıntı var bak armut ağacının çiçekleri rahatlık ve şefkati simgeler mesela, ee, yani evet. bu tip e, anlamları simgeleri de Gelmişler. Evet ya da mesela şöyle bir bilgi de var. Elik çiçeğinin ortasındaki kısım tozlaştıktan sonra büyüyüp meyve haline gelir. Hmm. Değiyo. Ee, yani <gülüyor> e, sonra meyvelerini gösteriyor mesela e, ağaçların ve e, işte meyve vermeyen ağaçlar işte ya da ne bileyim kestane vesaire gibi bir sürü ağacı tanıtıyor bu kitap e, aracılığıyla ağaçların dünyasına. E, girip dünyayı değiştirmeye başlayabilirsiniz çocuklarınızla birlikte. E, bir diğer kitap, çok çok önemsediğimiz bir kitap var bizim. Evet. Bu e, mandolin yayınlarından çıkmıştı. Bu kitap yani herhalde iki yıl oluyor mudur bu kitap çıkalı? Ya, yaklaşık öyle bir evet. zaman oluyor herhalde. E, Genç Kâşif'in değer Rehberi adlı bir dizi yaptı mandolin yayınları ve Türkiye'nin Ağaçları e, adlı bir kitap hazırladı. Yazan Gülmez Onay evet. ve Önay. E, resimleyen de Tim Davis. E, i̇şte bu biraz önce bahsettiğim yani çeviri kitaplarda görülen sorunların olmadığı e, bir kitap. E, çünkü doğrudan bizim yakın çevremizde bulunan e, günlük hayatımızda... Yani çok açıkçuk. So, evet, hemen fark edeceğimiz ağaçları söyleyelim mi? E, aynen öyle. Yani bunlar e, hep çevremizde olan ağaçlar. E, yine çok güzel resimlenmiş. Bunlar e, fotoğraflı değil. E, hani bu çok şey vardı ya böyle ıı, eski filmlerde bilim adamlarının böyle elle çizimler yaptıkları hmm. falan hani böyle güzel el çizim lehponuz çizimler olsa defterleri olur evet. ondan hani. bana hep o hissi veriyor <gülüyor> ve ıı, Tim Davis'in yaptığı çok güzel resimler ki, bu diziden Tim Davis'in hazırladığı hem resimleyip hem yazdığı bir kitapta çıktı o da Türkiye'nin kuşları onu da önemi hmm. ee, burada da yine birçok araçtan ıı, söz ediliyor ee, işte kozavaklılar demiş mamut ağacı demiş ee, işte çam çam tiplerinden bahsediyor. çam her her yerde zaten görmüş her iğne yapraklı ağacı çam değil evet. kolayca halbuki o kadar çok tür var ki ve her iğne yapraklı çam mı yani hani gösterelim işte Erzurum İstanbul'un İstanbul simgelerinden birisi bunlar ile ilgili bu ağaçlarla ilgili işte nerelerde bulunuyor yani Türkiye'nin nerelerinde e, bulunduğuna dair bir e, bilgi var. ağaçla ilgili genel bir bilgi veriyor. Sonra e, işte bir, her ağaç tabi bu geçerli özelliklerini veriyor. İşte boyu ne kadardır biçimi nasıl olur e, işte e, gövdesi mesela yaşlandıkça nasıl bir değişim geçiriyor. Mesela, mevsimlere göre değişim. Ha mevsimlere göre değişim. Erdogan için demiş ki gençken ince ve kırmızı kahverengi olan gövdesi yaşlandıkça kalınlaşıp koyulaşır demiş. Ha. Sonra e, ağacın öyküsü. Her ağacın bir öyküsü anlatılıyor. Hı hı. Her ağacın bir öyküsü anlatılıyor. cümlesinin bir şey bir daha tekrar ediyoruz. bilmiyorum her ağaçla ilgili bir öykü ha, anlatılıyor. Efsanelerde, e, ağaç nasıl yer bulmuştu evet. ağaçla ilgili bir yerleri evet. hı hı. Yani e, işte bu öyküleri de anlatarak yani ağaçla ilgili çok kapsamlı bir e, bilgi vermiş oluyor. Çok güzel görselleri olan e, çok iyi metinleri olan e, bir kitap. Dolayısıyla bu e, çok önerdi yani hakikaten böyle şiddetle önerdiğimiz e, kitaplardan bir tanesi mandolin yayınlarından çıkan Türkiye'nin Ağaçları e, kitabı. E, bir başka ağaç kitabı daha var. Bir başka ağaç kitabı da e, Bulut Yayınları ve Özel sesin Okulu'nun birlikte hazırlığı Türkiye'ye e, çevirdiği e, e, resimli çocuk kitapları arasında e, klasik sayılan kitaplardan Charles Silvesti'nin Cömert Ağacı. E, cömert ağaçta bir çocukla e, bir ağacın dostluğunu anlatıyor işte. Bir zamanlar bir ağaç vardı diye başlıyor ve e, onu her gün görmeyi, görmeye gelen küçük bir çocuğa geçiyor. Küçük çocuk her gün o ağacın etrafında oynuyor, yapraklarını topluyor, işte ağaca tırmanıyor, e, ağacın elmalarını yiyor. Ve zamanla e, çocuk büyüyor. Çocuk büyüyor işte ağaç orada çocuk işte aşık oluyor ağaç orada çocuk işte e, parasız kalıyor aç kalıyor ağaç orada ve kendinden verebileceği her şeyi çocuğa veriyor. Çocuk artık bir yetişkin bir adam e, ama çocuk giderek o ağacı e, sönürmeye başlıyor e, ağacı, e, ağacı en sonunda kesiyor bile. Ee, ama ağaç o zaman orada e, verebileceği her şeyiyle çocuğun yanında oluyor. Ee, bir, hüzün bir hüzünlü bir öykü, bir yandan bir ağacın ölümüne de tanıklık ediyoruz. Ee, üstüne çok konuşulabilecek bir kitap, e, Şert Silvazki'nin Cömert Ağacı. Evet, bir e, önemli kitaptan, Zemzi yayınlarından e, çıkan Teneke Orman adlı kitap. E, kitap yine... E, kimin kim yazdığını ve çevirdiğini söylemem lazım. Çeviren Şiirsel Taş Helen Ward'un yazı Van Anderson'ın e, resimlediği bir kitap Teneke Orman bir kitaptan e, kitap çıktı e, Teneke Orman e, artık nasıl diyelim dünya bir hurdalığa dönmüş öyle bir yerde ama çok uzakta bir ev var ve penceresinde sarı bir var. orada yaşayan yaşlı bir adam var e, hani belli ki ömrünün son döneminde ama bu yaşlı adam işte evinde kitaplar okuyor, çiçeklerle ilgili kitaplar okuyor. Her gün çöpleri e, topluyor, ayılıyor, ayıklıyor. Tek başına yapıyor bütün bunları. E, ve e, her gece rüyasında çiçekler, ormanlar e, görüyor. Çünkü böyle bir şey yok artık dünyada. Ve e, derken bir gün kalkıp e, elindeki malzemelere bakıp mesela şu anda işte önümdeki resimde elinde kırık bir ampul tutuyor. Duyunun içinde kırık bir ampul. Ve onu ters tuttuğu için o bir çiçeğe benziyor. eşdiuyor ve elindeki hurdalardan bir orman kurmaya. O ormanın içine elindeki hurdalardan kuşlar, hayvanlar yerleştirmeye başlıyor ve derken bir gün bu Bekleyin, teneke, teneke Evet ve bu teneke ormana bir gün gerçekten bir kuş geliyor ve e, tekrar bir minik tohumla hı hı. bir orman ortaya çıkıyor. E, müthiş bir kitap. Yani e, nasıl diyelim, çevre, aydı geri dönüşüm umut. umut ama her şeyden çok umut. Müthiş bir kitap e, Teneke Ormanı şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi günün anlam ve önemine dair bir kitabımız daha var. E, yine ağaçlarla ilgili bir kitap. Bu da e, bu kitap da Remzi e, yayın evinden çıkmıştı. Simla Sunay tarafından yazıldı ve Saadi Güran tarafından resimlendi. Kitabın adı Yürüyen Çınar. Bu Yürüyen Çınar yani gerçekten bu son günlerde yaşadığımız ve en çok vurgu yapılan ağaç konusuna ki ağaçtan çok başka bir yerdeyiz, ormandayız artık aslında ama e, müthiş bir örnek e, hani nasıl diyelim olumlu örnekler göstermek lazım insanlara ki akılları başlarına gelsin diye. Bu yürüyen çınar hikayesi Yalova'da geçiyor. Yalova'da işte Atatürk'ün bir köşkü var. Yanında bir çınar ağacı var. Çınar ağacı zamanla büyüyor. İşte dalları sağa sola uzamaya başlıyor. Bir gün bahçıvan gelip Atatürk'e diyor ki e, bu çınları bu diyebilir miyim paşamanı hani dalları işte evi, köşkün çatısına zarar verecek vesaire. E, Atatürk de diyor ki e, hayır köşkün yerini değiştirin. E, bu bir şaka değil. E, o tarihte e, mühendisler çalışmaya başlıyorlar. E, bir ray sistemi kuruluyor köş e, işte yerinden kaldırılıyor trikolarla. Ve rayla e, yaklaşık işte 5-6 metre öteye taşınıyor ve çınar ağacına kesinlikle dokunulmuyor. Bugün gidip görebilirsiniz o köşte o çınar ağacı da orada duruyor. Hatta bununla ilgili yürüyenköşk.com diye bir web sitesi var. Açık fotoğrafları, köşkün nasıl yer değiştirdiğini vesaireyi, o anın fotoğraflarını e, bulabilirsiniz. Tabi simüasyonlar buradan yola çıkarak çocuklara yönelik bir öykü üretmiş. Yürüyen bir çınar ve e, yok edilmek istenen büyük bir ormanın direnişini e, anlatmış insanlarla birlikte e, nasıl bir direniş gösterdiklerini anlatmış. Bugüne çok uyan bir e, kitap. Çok iyi bir örnek. Bu kitabın mesela mecliste falan dağıtılması lazım. E, şiddetle öneriyoruz. Yürüyen Çınar e, Renzi Kitap evinden çıktı. Simnasional tarafından yazıldı. Şimdi e, bir müzik arası verelim. Şarkımız bulutsuzluk özleminden çalmak istiyoruz şarkıyı. Ay. Acil Demokrasi. Bugünlerde yükseldi başım yine sağ çarptım sol çarptım habire her yanım yara bere içinde kalbim hava bedava su bedava değil hür demokratik. Şimdi sırası değiller fikir suçları idam cezası 141 142 Adalet mülkün temeli çelişkiler kesmesi böyle bir yet acil demokrasi Ateistler, yeşiller, hor görülen cinsler, nesli tükenen kaplı 84. madde beni ilgilendirmez, varlığın varlığına, armağan olmuş bir kere. Çelişkin herkes diye, böyle bir kesin <Gülüyor> Bu günlerden üksetti başım yine Sağa çarptım carkın, sola Her yanım yara bere içinde kalbim Acil demokrasi bugünün en önemli çağrılarından bir tanesiydi. Ee, şimdi e, ağaçlarla ilgili kitaplara, e, kitapları bitirdik. E, çocuklar için hazırlanan felsefe kitaplarına göz atacağız şimdi. E, bu felsefe kitapları birçok önemli konuyu ele alıyor. Çocuklara anlatmakta çok zorlanacağım. bugünleri açıklamakta çok zorlanacağınız birçok e, konuyu. Çocuklar için hazırlanmış felsefe kitapları aracılığıyla rahatlıkla ele alabilirsiniz. Benim çok sevdiğim daha önce radyoda da farklı bölümlerine yer verdiğim Çıtır Çıtır Felsefe dizisinden 3 tane kitap var elimde. Biri Litla yazdığı güneş kitaplarından çıkan Azade Aslan tarafından da Türkçeleştirilen bir dizi bu. Bu diziden seçtiğim kitaplar Başlıkları şöyle Haklar ve Ödevler, Adalet ve Haksızlık, Şiddet ve Şiddetsizlik. Ee, kısa kısa da yani uzun uzun anlatmayacağım bu kitaplardan bahsetmiştik zaten içinde e, kısa kısa bölümler e, ve bölüm başlıklarıyla üstüne konuşulabilecek pek çok konu var. İşte e, haklar ve ödevlerde konulmuş haklar e, bu hakları nasıl kullandığımız, nasıl ödevlere sahip olduğumuz, işte belirlenmiş yasalar. La, e, her ülkede vatandaşların hakları vardır yasalar tarafından verilmiş haklar diyor. ama mesela e, bazen e, yasalar e, korkunç haklar doğurabilir diye işte ışıkçılıkla e, ilgili bir örnek verilmiş burada ve e, o örneğin sonunda yasa neyin izinli neyin yasak olduğunu söyler neyin iyi neyin kötü olduğunu değil. yasa izinler verir ve yasaklar koyar hakları ve ödevleri tanımlar Şimdi zaman suçluğu haklar ve korkunç olabilir diyor ve işte insan gibi insan e, ifadesinden bahsederek insan hakları evrensel bir zirgesine bağlanmış bir kitap. E, i̇çindeki konu başlıkları çok önemli. Adalet ve haksızlık da e, önemli başlıklar var. İşte adil olmak, e, adil olan kim karar verir, e, insan hakları, işte, haksızlıklar vesaire. Buradan bir bölüm okumak istiyorum. <gülüyor> Adil olana kim karar verir? Adil olana karar verenlerin emir verenler olduğunu düşünürüz. Yetişkinler, anne babalar, öğretmen, okul müdürü ya da müdidesi, patron, bakanlar, başbakan, kral. Ama emir veren kişi olmanız her zaman adil olduğunuz anlamına gelmez. Kral korumaları ile birlikte kırda atlı geziyor. Uzaktan kırmızı evler görüyor. Bugün kırmızıdan nefret ediyor. Bu nedenle askerlerine o kırmızı evleri hemen yakmalarını emrediyor. Şehre geldiğinde gazetesi de duruyor. Vahşi Kaz gazetesinde kendi hakkında pek hoş olmayan şeyler yazıldığını görüyor. Askerlerine hemen o gazeteyi yasaklamalarını emrediyor. Dönüş yolunda harika bahçeler dikkatini çekiyor. Bu bahçelerle ilgilenen bahçıvanları bulduruyor ve onlara çalışmak üzere sarayın bahçesine gelmelerini emrediyor. Burada bütün kararlar tek bir insanın isteklerine bağlı. Başkalarının haklarını hiç umursamayan bir insanın. Adil bir ülkedekinin tam tersi bir durum. Her şey adaletsiz. Hiçbir düzenleme, hiçbir kural olmasaydı okulda da durum böyle olurdu. Bir sabah müdür deri kokusundan nefret ettiği için deri giyenleri cezalandırır. Bir öğretmen başı ağrıdığı için ders aralarında konuşulmasını yasaklar. Yemekhanede bir başka öğretmen saçları uzun olan kızlara bir yerine iki verir. Yasanın amacı birkaç insanın kaprislerinin diğerlerini yönetmesini engellemektir. Evet, bunu, devam ediyor. Yani bu kadar açık çocuklara anlatmak herhalde başka türlü mümkün olmaz yani çok iyi bir dili var Evet. E, haksızlık şiddeti doğurabilir diye bir bölüm var e, haksızlık şiddeti doğurur çünkü haksızlık şiddetin ta kendisi diyor. yine bir örnekle anlatmış haberletsizlik insanların içine yerleştirir zaman zaman haksızlıklar o kadar dayanılmaz bir hayranız ki insanda kavga etme isteği uyandırır ve bazen de insanlar haksızlığa son vermenin başka hiçbir yolunu bulamaz ama işte adalet için savaşmak yalnızca şiddete başvurmak değildir diyor. İçinizdeki öfke şiddetten başka bir şeye de dönüşebilir. Bir şeye değiştirme enerjisi. Buradaki örnek çok önemli ve şiddete şiddetsizlik başlıktı. Kitapta da şiddete şiddetsizlikle karşılık vermenin öneminden bahsediyor. İşte pasif düzenli örneği var burada bir tane bir pastane örneği var. Ee, uzun uzun yine bunu okumayacağım ama üstüne çok konuşular çocuklar için çok önemli bir rehber ee, ee, üstü felsefe. Yani mi? özellikle e, Türkiye'de bu pasif direniş konusunun e, çok küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi gerektiği çok belli bir şey. E, yani mesela keşke e, Mahatma Gandhi'nin hayatını ders kitaplarında e, okusat ve ahimsa işte pasif direniş e, kavramları üzerine vesaire derslerimiz olsa okullarda ama şiddet ve şiddetsizlik bu konuda e, önemli e, bir kitap e, çok faydalı bir kitap bir de e, bizim Nuran Direğ'in kitapları vardır Pan yayınlarından çıkan Nuran Direğ'in kitapları da yine e, benzer konuları ele alan e, fakat o kitaplardaki önemli fark şu yerel örnekler kullanıyor Nuran Direğ e, işte Çıtı Çıtı Persedef gibi ya da Tudem'in Psikolojik Çocuk kitaplarındaki gibi Çocuklar için felsefi konuları tartışıyor. Soru e, yanıt vermiyor. Çok fazla e, işte daha çok düşünme pratiği kazandırmaya yönelik bir yöntem izliyor. Ve kullandığı örnekler ne bileyim işte 1994 e, yılında e, bilmem ne gazetesinde yapılmış bir haberi kullanıyor. Dolayısıyla bizim yaşamımızın yani, yani Türkiye'yi kastediyorum... E, Yerel e, kaynakları kullanarak konuları ele aldığı için tabi çok daha e, yakın hissedebiliyoruz kentimizi. E, bu Tudemik filozof Çocuk dizisinden de söz etmemiz gerekiyor. Tabi Çocuk Dizis'in hazırlanan birçok başka tarihse kitapları var. Mesela Metis'in e, hazırlanan tarihse hmm. kitapları var. Büyük filozofların düşünce biçimlerini anlatan bir dizi. Ee, ama bu Filozof Çocuk dizisinin de önemli özelliği çıtır çıtır kalsete gibi bir düşünme pratiği kazandırmaya çalışması. Filozof Çocuk bir soru soruyor ve sonra o soruyu sorularla sürükleyip götürüyor. Ee, Filozof Çocuk dizisini de e, Oscar Brenniffi'ye hazırlamış. Mesela bir hemen e, Birlikte Yaşamak Nedir başlıklı kitapta minik bir örnek. E, yalnızca bu lider ve kurallar sorunluk tarafından seçilmişse, yani birlikte yaşamak için her zaman bir lidere ve kurallara ihtiyacımız var mı diye soruyor. Ve e, ardından sadece bunlar çoğunluk tarafından seçilmiş hissediyor ve azınlık çoğunluktan daha iyi seçim yapamaz mı? Seçmediğimiz kanunlara ve liderlere saygı duymak zorunda vs. diye e, konuyu sürüküyor. Aynı zamanda Oswald Benepiye'nin Hoca e, öykülerini ele alarak hazırladığı Nasrettin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek adlı kitabını da Şiddet öneririz. Süremizin sonuna geldik. Evet bu kitapların en önemli özelliği aslında çocuklara düşünmeyi ve sorgulamayı öğretmek. Bu yani erken yaşta sorgulama becerisi kazanmak yetişkinlik evet. canında da önemli bir şeye dönüşüyor. Evet bugünlük programımızın sonuna geldik. Son mesaj olarak şunu söylemek istiyorum. Sokakta gördüğünüz her ağaca sarılın ve bütün kızılderiler her yerde dans etmelidir. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.